Şimdi namazda gülmenin ölçüsü nedir hocam? Ve ölçüsü var mıdır? Yani hemen en ufak bir gülmede namaz bozulur mu? Şimdi namazda gülmek Hanefi mezhebine göre de Şafii mezhebine göre de namazı bozar. Ee, kahkahayla gülme durumunda hı hı. veya e, yanınızdakine e, siz kendinize duyuracak yanınızdaki kimseye duyuracak kadar bir sesle gülerseniz o zaman tabi ki namazınız bozulur Hanefi mezhebine göre bu durumda abdestiniz de bozulur Şafii'ye göre abdest bozulmaz ama namaz bozuluyor evet Peki, hafif bir gül, gülümseme hocam hafif gülümseme ile namaz bozulmaz ama işte dediğim gibi bu özellikle çocukluk veya e, delikanlılık dönemlerinde çok olur. Yan yana evet. namaz kılan gençler, çocuklar birbirlerinin hareketlerine bakın. Birisi güldü mü diğerleri de gülmeye başlar. ve bu Zincir artık, gibi devam ediyor. E, evet yani zincirleme öbürlerine de sirayet eder. Bu çocuklukta olabiliyor yani. Olmasa keşke ama Hı -hı. oluyor. Önüne geçmek e, kolay değil ama yetişkinlerde bu zaten. Olmaz öyle bir şey de. Çünkü artık aklı eren insanlar namazda kimin huzurunda olduklarını düşünerek ona göre ibadetlerini ifa ediyorlar. Dolayısıyla onlarda gülmek söz konusu değil. Ama buna rağmen şeytanın bir musallat olması neticesinde insanlık hali, beşeriyet hali insan gülerse ve yanındaki de duyarsa o derecede yani duyacak kadar bir sesle gülerse tabii ki hem namazı hem de abdesti bozuluyor Hanefi mezhebine göre. Şafii'ye göre ise sadece namazı bozuluyor. Evet.